Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Imam Gazali Hazretleri'nin Eyvel Veled risalesinden takip ettiğimiz derse devam edeceğiz. İnşallah Imam Gazali Hazretleri Eyvel Eyvel Ey oğul, Ey oğul diye yaptığı devam ettiği derslerin beyanında e, buyuruyor ki özel deni yani tevekkülü sen bana tevekkülün ne olduğunu sordun. Çok geçiyor bu tabii. Bütün derslerimizde biliyorsunuz. Âyet-i kerimelerde işte. Ve alallahi tevekkelu kuntum işte. Peygamberlerin lisanından. Şeyh işte Yunus Aleyhisselam kalb Aleyhisselam işte birçok peygamberlerin Ümmetlerine yaptığı nasihatlerde geçiyor. E, Müslümansanız, müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ya, zaten Kur'an-ı Kerim bunlar da ayettir ama Enbiya'nın lisanından mahkidir. Ee, ama al, zaten ayet-i kerimlerde وَعَلَى اللّٰهِ فَا mu'minu, İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsin. Yani Türkçe biz güvensin diyoruz. وَعَلَى اللّٰهِ فَا لِلْتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Tevekkül edenler ancak Allah, yani bir şeye güvenmek isteyen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 Tevekkül işleri Allah'a ısmarlamak demektir. Ama burada sadece ve ni'mel vekil, aley tevekkeltü ve ben ancak ona tevekkül ettim işte ne güzel vekil gibi dualar ve zikirleri sadece lisanet okumak yazım değil demiyorum bak der miyim? Yeterli değil diyorum. Okuyacağız okumadan olur mu yani? Mevla buyuruyor ekferinev sadika nevkazben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 Bu son içeri girdiğimde ki yani 2011 2012'deki içeri girdiğimde Hasbunallahu ve ni'mel vekili mesela bir dedim çok dedim ama Hasbiyallahu la ilahe illallah ve tevekkeltü bak orada da aley tevekkeltü. Ben ancak ona güvendim. orada bu nasıl ağlayayım? Ama bunda sadık olduğumu diyemem yani şeyle. Çünkü sırf Allah'a güvenip her şeyi yoksay. Çünkü neden? Cemaat beni bırakmadı ya. O bana biraz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 sadık an zor iş. Onun için Mevla buyruğu ki tam sadık olamasa da, yani tam tevekkülü beceremese de, kazip olsa da, yani ancak ona güvendim sözünde yalancı çıksa da Azizim Celalim Hakkı için sırf dilden okuduğu için lağfiyen neu yine kafi geleceğim Çünkü anne güzel vekil dedi ya. Bu ince bir manadır. Şimdi hal böyle olunca dilden söylenmek çok lazım demek istiyorum ha.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 Hüve tevekkül nedir? Entes tehkime. Çok sağlam yapman. İstihkam diyorlar ya şeylerde var. Askeriyede tabirle var istihkam. İstihkam kazanlar bir şeyler derler. Efendim? Sağlam yapacaksın. İ'tikâdeke. inancını. Niye sağlam? Billahi Teala. Allahu Teala. Fîmâ. O kaderde ki vaade sana vaad et. Ne söz verdi sana? Ben seni yarattım. Rızkını bana vereceğim eriz ku -al Allah rızık bana ait ne bu desteadi min fil Yeryüzünde gezen hiçbir debelenen canlı yoktur ki yani karıncasından filine insanından cinine bütün yaratıkların illa alallah rızkını -al vermek ancak Allah'a aittir yani Allah bunu üstlenmiştir acam adamın eceli açlıktan ölmektense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 Béan edulu. Ya hulam hadisinde. İbn Abbas, r.a. Küçükken, çocukken. Arkasına oturttu onu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada, ya hulam, ya hulam. Ey çocuk, ey çocuk. İnni muallimuke kelimat. Ben sana birkaç kelime öğreteceğim şimdi. Yani bunları belli, Allah bunlarla sana fayda verecek. Fe Fa ihfazillâh, hifazillâh tecedudu ca.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 Ondan sonra Yahudiliği geçineceğiz. E İslam bayismet Yahudiye geçinirken oğlum, ancak velem tarzda hangi Yahudi velem hatta tette bir ambleti. Sen onların dinine uymadan ne Yahudi ne Hristiyan senden asla razı gelmeyecek diyor. Allah mı doğru söylüyor? Sen mi doğru söylüyorsun? E Allah doğru söylüyor. Usta kul kahili, buyuranların en doğrusu Allah'tır. Ömer Allah' Haber vermek bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir?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 Ancak Allah gün Allah yolunuzu gösterecek. Vetekullahu yuallimukumullah. Allah'tan korkun. Şeriatı terk etmekten, emirlere muhalefetten, yasakları çiğnemek, işlemekten sakınırsanız Allah size öğretecek. Ne öğretecek? PKK'nın nasıl biteceğini öğretecek. IŞİD'in nasıl bitireceğinizi öğretecek. NATO'nun şerrinden, Amerika'nın, Avrupa Birliği şerrinden nasıl kurtulacağınızı öğretecek. İslam alemine nasıl lider olacağınızı öğretecek.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 açıl bakan, dava kalmadır ezillik. Ama hak insanlara fayda verdiği için ve memaen fauniz insanlara faydalı olan şey feemkuzufil arz o yerde kalır. Hak suya benzer diyor. Su da insanlara lazımdır. Susuz hayat olmaz. Onun için onsuz insanları bırakmam. O yerde kalacak. Fezebet batıl köpük gibidir. Ama su altta kalıyor, köpük üste çıkıyor. İşte FETÖ üste işte çıktı.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 Allah izin verdi. Hapse girmemiz ne? Hayrlar vardı bizim için. Mevla mümin kuluna şer yapmaz derdi hadis-i şerif de öyle buyuruyor. Enne emral mümin acibtu. Enne emral mümin hayrul kullu. Müminin bütün işlerinde hayr var. Hayr gelse, sabr, e, şükreder, mükafat kazanır, şer gelse, veyne sabetu darra, şekera, fekâne hayralle. Bela gelse, e, sabreder, fesabera,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 Çünkü o güç nereyi temsil ediyordu? Siyahi, Mossad'ı, Yahudine Sarı'yı temsil ediyordu. Kafirlerden korkmayın benden korkun buyuruyordu Rabbimiz. Hiç Kur'an okumadınız mı siz? Ama neticede köpük ne oldu? Fe zebedu fe fe bu cüfa Üste çıkıyor gibi görünüyordu biz altta eziliyorduk, rezil ediliyorduk hapse atılıyorduk. Bütün faaliyetlerimiz iptal ediliyordu. Neler çekiyorduk? O süreçte o köpüğü üste görenler aldandılar.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 Demek ki teferruatii ile beraber. Bu nasıl bir güç ya? eşittir Amerika'nın gücü yani. Tabii. Eşittir İsrail'in gücü tabi. Bunu bir cemaat olarak görmemek lazım. Bunlar cemaat değil. Bu loca. Bunlara cemaat diyen Kur'an'a, sünnete hakaret ve iftira olur. Cemaat, İslam'ın emrettiği bir mefhumdur. Aleikum bil cemaati. Cemaattan ayrılmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El-i ve vel-cemaat. E tabii ki cemaat birbirini arayan, soran, nasılsın, iyi misin diyen efendim, hasta olduğumu giden, cenazesini duyduğumu giden, birbirini tanımayanlar nasıl olacak? Cemaatsız din mi olur? Cemaatten ayrılmayın, buyurun. Hatta ayrılan ateştedir dir, buyuruyorum ben şiddet E cami cemaatinden bahsediyoruz tabii ki. Beş vakit namaza cemaata gitmeyen cemaat olur mu? Camiye gitmeyen cemaat olur mu?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 Cemaati terk edemeyiz. Adam sakalsız olsa biz diyoruz sakal tıraşı haramdır ama yine kılarız cemaati bölmemek için. Ama sakallı bir imam varsa tercih ederiz. Değilse de kılarız. Sallu halve kulli berin ve facil. İyi kötü amel sahibi de olsa e, her Müslüman'ın ardında imam hediye olduğu zaman namaz kılın. Bir de İslam devletinde tabi halife kıldırdığı için. E, halife haccacı zalim olsa cemaatin içinde Hasan-ı Basri olsa tabiinin en hayırlısı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 Neşreden kitapları dağıtan bir cemaattir. Fakat onlar da kendilerinden olmayan imamın arkasında kılmıyorlar. E şimdi bu el üstete ki. Onun için biz diyoruz ki cemaatten ayrılmayın. Ama biz imamın arkasında kılman namazdaki cemaati kastediyoruz. Zaten namazda cemaat olduğun zaman artık sen birbirini tanıyorsun. Tanıştıktan sonra da hasta mı? Niye gelmedi? Cenazesi mi oldu? Birbirini arıyorsun. Soruyorsun. İslam'ın hukuku gelişiyor yani. Öbür türlü herkes evinde kısa. Kim kimin cenazesini? Kimse tanımıyor ki. Ancak akrabası gelir. Halbuki İslam bütün Müslümanların cenazesine katılmaya sevap vaat ediyor. Nasıl tanıyacağız? Hasta olan ziyarete sevaplar vaat ediyor. Cemaat budur. İşte en iyi cemaat cami cemaati demiş yazarın birisi. Doğru demiş. Cami cemaati olmayan cemaat öbür türlü ben falan hocanın talebesiyim. Namazı camide kılıyor musun? Yok. Sen kimi talebesi olursan ol.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 Zaruriyatı inkar etmedikçe. Hal böyle olunca Mekke'de nerede uyuyoruz namaza? Nerede bölücülük yapıyoruz? Bundan dolayıdır ki bizim cemaatleri yani tasavvuf elini diyeyim ha. Tasavvuf elindeki cemaat. Asla bunlarla kıyas edilemez. Ama nereden geldim? Yani bunlar batıl idi ama batıl köpük gibi üste çıkmış idi. Üste diye güvenenler şimdi köpük attı boşuna gittiler. Ve hatta zararlarına döndüler. Ama su insanlara fayda veren hak idi. Ve yeryüzünde kalacağını Rabbim vaat etti. Onun için bu ehl-i sünnet cemaat itikadını açlayan hoca efendiler medreseler, talebeler hangi cemaatte olursa olsun bunlar. el i sünnet olma kaydıyla. İskender Paşa Me menzil cemaatleri bunlar. Toppaşa cemaatleri bunlar hepsi.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 şey sana mutlaka ulaşacak. Ama mutlaka. Ne zaman da vakti merhunu'na bağlıdır. Vakti gelende ulaşacak. Ve işte edemen fil alem demiş okuduğum hadisi şerifi şerifin imam İmam söylüyor. Bütün alemdekiler, alem ne demek? Allah'tan karşı her şey aleme giriyor. Rabb, elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah Teala alemlerin Rabbi. Bu ne demektir? Rabb tektir. Alemlerden değildir.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 Düzgün iman edeceksin. Enle mala malem muktebleke. Senin hakkında yazılmamış olan bir şey. Yani bir makama gelmek istiyorsun ama yazılmamış ezelde. Bir parayı kazanmak istiyorsun. Bir yere işe girmek istiyorsun. Bir kadınla evlenmek istiyorsun. Çocuğun olmasını istiyorsun. Maddi manevi ne istiyorsun? Ama bu sana yazılmamışsa len yasul eylek. Asla sana ulaşmayacak. Ve isadeke cemiyor hale. Yani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 Vemes se'a-i mani diyor. Huzmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri, Arapça yazdığı mektubunda, Efendi Hazretleri ile biz onu tercüme ettik. Risale-i Kursi'ye iki cilt, Efendi Hazretleri'nin kitabının sonun bölümünde, onu şey yaptık, yazdık yani. Arapçasında yazdık, Türkçesinde yazdık. Orada İsmet Babamız ne vuruyor? Çalışmak, çabalamak tevekküle mani değildir. Belli-i s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 Kurban oldum Allah'ım. Sen yarat nu ya kalp făcut niciodată, am Bu niciodată, am făcut gördür am făcut niciodată, am făcut niciodată, am făcut niciodată, am făcut niciodată, am făcut niciodată, am făcut niciodată, am نعوذ بك من النار الله من ناسل قرطاق والجنة نعوذ بك من سخطك بالنار الله من ناسلك الجنة وما قرب إليها من قبل ما عمل بك من النار وما قرب إليها من قبل ما عمل الله من ناسلك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر مستعذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاه ولا حمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما صفونا وسلام نعلي المرسلين Văl-am يا رب العالمين alemin, lașa rovinim. S-a l-a luat, a luat, a luat, a luat, a luat, a luat,